Elhamdülillahi rabbil ve Vessalatu vesselamü ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <gülüyor> Muhammed Suresi'nde dördüncü ayet kelime deyiz. Bu ayet-i kerime eee savaş ve bilhasada esirler hukukuyla ilgili. Yani savaşta esirler alındığında onlar ne yapılacak? Ne olacak onlara? Bunlarla ilgili ee, özellikle tefsirinde Elmanlı Merhum çok detaylı malumat veriyor. Altı maddede özetliyor bütün görüşleri ama onlar bile yani özet olmasına rağmen orada bile e, çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Biraz kafa karıştırıcı. En sonunda da bu altı maddeyi özetledikten sonra da farklı görüşleri kendi kanaatini söylüyor. Ee, ben size en baştan bu, burayı nasıl anlayacağız yani en baş, en sonunda söylenecek şeyi en başta söylüyorum kafanız karışmasın karışırsa da koy verin gitsin diye. Ee, o da şu arkadaşlar e, bir savaş olduğunda Allah göstermesin savaşı asla istemeyiz arkadaşlar bir saldırı bir savaş herhangi bir tehdit savaş olduğunda nasıl savaşılacak nasıl müdafaa edeceğiz kendimizi. Efendim buna siz ve biz mi karar vereceğiz? Ha, biz mi? Bu camideki insanlar mı karar verecek? Hayır desenize arkadaşlar. Sorumluluk mu istiyorsunuz? Hayır biz karar vermeyeceğiz. Devlet karar verecek. Bir devlet var yani. O karar verecek. Peki savaş bitti esirler var. Ona kim karar verecek? Devlet karar verecek. Yani burayı şimdi böyle spor olsun diye dinleyebilirsiniz. Şu, şu, yani bu esprimi de yanlış anlamayın. Küçümsemiyorum asla. Peki niye okuyorsunuz hocam bize bunları diyeceksiniz? Yani ne yapacağız? Bize hiçbir zaman lazım olmayacak. Sadece arkadaşlar İslam fıkhının tek bir görüşten ibaret olmadığını, nasıl ihtilaflar, ihtilaflar... Haydi hocam bir şey çekmek lazımdı arabayı. Şu... Alttaki ee, Ankara, Edirne, Bursa, 306. Betim. Hayır Volkswagen. O çekmesi gerekiyormuş. Peugeot mı çekecek? Peugeot gitti de bu alttaki çekmesi lazımmış arkadaşlar. Yani okuduğum plaka. Evet. Şimdi e, neyse nerede kalmıştık? <gülüyor> ha niçin okuyoruz bu ihtilafları arkadaşlar? İslam fikrındaki esnekliği, çok e, görüşlülüğü, efendim görebilmemiz için ve ...bizim zannettiğimiz gibi her konunun halli ve çözümünde tek bir yol olmadığını, her zaman bir e, seçimler seçim şansı verildiğini ve bu seçim şanslarının da Müslümanlara duruma göre, menfaatlerine ve maslahatlarına göre hareket etme imkanı tanıdığını bunun sadece savaş hukuku gibi tabii ki son derece değişken ve zamanın değişmesiyle hani içtihada açık alanlarda efendim böyle yani bu kadar tartışmalı bir konuda değil bazen çok tartışılmaz zannettiğimiz konularda dahi böyle olduğunu mesela işte Müslüman kadının diyim kuşamının bir şekli var mı bir modeli var mı bir rengi var mı Efendim değil mi? Yani nasıl olacak? Öyle sorular var ki arkadaşlar. Ee, mesela bir gün, e, Allah uzun ömürler versin, Hayrettin Karaman Hoca'ya dedim ki, hocam dedim tesettürü tarif ederken, bana biraz hocalar böyle biraz gücük oluyorlardır muhtemelen. Ee, hocam dedim tesettürü tarif ederken hep böyle işi gücü yerinde böyle giyinecek, o... Oh. Tık diye böyle hep böyle oturacak. Hanımlara göre tarif ediyorsunuz dedim. Farz edin ki ben evlere temizliğe giden biriyim. Yani ben pardüseyle mi cam sileceğim? Nasıl yapacağım? Ve o evde oturan erkekler var. Yani evin erkek çocukları var, beyi var ve ben de o evde temizlik yapıyorum yani. Nasıl bileklerime kadar ellerim örtülü nasıl e, yer sileceğim mesela dedim. Dolayısıyla arkadaşlar yani fukaha mesela buralarda esneklik gösteriyor. Dolay bir tek kendi görüşüm, bir tek benim tarzım doğru, bütün dünya benim gibi davranacak derseniz arkadaşlar buradan birbirimizi ötekileştirmek çıkar. Bir de ne çıkıyor biliyor musunuz buradan arkadaşlar? Ee, i̇nsanın, bugünkü insanın özellikle öyle çok fazla mücadele gücü yok benim gözlerimim arkadaşlar. O mücadele gücümüzü de birbirimizle tüketmemize sebep oluyor bu. Yani en büyük cihadı ne zannediyor mesela bazı insanlar arkadaşlar? Camiye gelen, bak bunu tırnak içinde söylüyorum, camiye gelen genç kızların üstünü başını eleştirmek, onların, onları taciz etmek camideyken bir tane ailemden bir genç kız söyledi arkadaşlar. ...pantolonla ve biraz böyle uzunca bir tunikle gitmiş camiye namaz kılıyor. Ondan sonra kadının biri gelip başından aşağı etek geçirmiş namazın içinde. Yani bir başkasının bedenine bu şekilde sen müdahale edemezsin zaten. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Biz camiye gelenlerle mücadele ederek cihad ettiğimizi zannediyoruz. Halbuki o zaten camiye gelmiş ya. Seni ben göreyim çık dışarı caminin önünde... Artık bir, çok affedersiniz yani, bir takım eşcinsel hareketleri camilerin önünde yapan insanlar var. Git onlarla konuş bakayım, git onlara müdahale et bakayım. Anlatabildim mi? Yani e, giyim kuşan veya farklı konulardaki ihtilafları bilmemek arkadaşlar, din, dinde var olan ihtilafları. Yani e, Hanefi böyle demiş, Şafii böyle demiş. İşte İmam Malik demiş ki, Hayızlıyken kadın Kur'an okuyabilir cünüpken demiş. O yasak olan demiş boy abdestinin cünüpken okuyamaz affedersiniz. Hayız ve nifasken düzeltiyorum. Cünüp halindeyken o yasaktır demiş. Çünkü cünüplüğü gidermek kişinin elindedir. Ama hayız ve nifas halini gidermek kişinin elinde değildir. Bir kadın yani şimdiki gibi değil 7-8 tane doğum yapsa arkadaşlar hayatının neredeyse yarısı veya üçte biri Kur'an'dan uzak geçecek bu olmaz demiş. Ama biz hani Maliki değiliz fakat birisi bu görüşle amel etse mesela hafızlık yaparken hafızlık yaparken bazı genç kızlar arkadaşlar 15 günde bir 10 gün mazeretli oluyorlar. Mesela bununla amel etse sanki böyle dinin köklerine saldırılmış gibi çok büyük bir büyük günah işlenmiş gibi bir ...tepki veriyoruz buna. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu ihtilafları bilmek... ...fukahanın, ulemanın, müçtehitlerin... ...eskiden beri yeni değil bu meseleler arkadaşlar. Bak İmam Malik diyorum, bu da yeni çıktı diyor. Sen yeni duydun. Sen yeni duydun, bu yeni çıkmadı yani. Sana günaydın. Onun için bunları bilmek bize esneklik sağlar hareket rahatlığı sağlar, birbirimizi daha kolay anlamayı sağlar. Yani e, BBC'nin hazırladığı bir İslam Dünyası belgeseli vardı. İsmini tam bilmiyorum şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. O belgeselde arkadaşlar bir, sahnesi, bir sahnede Afrika'da bir tarikat toplantısında geceleyin bir zikir meclisini çekmişler. Bir zikir meclisini ayakta böyle zikrediyorlar sesli bir şekilde. Onu çekmişler. Erkekler tabii. Görseniz arkadaşlar o kıyafetleri bizim erkeklerimizden biri giyse hepimiz bu nasıl bir adam herhalde şöyle böyle deriz. Anlatabiliyor muyum? Lilalar, sarılar, desenliler bir renk cümbüşü yani. bir bu, Bunun kültürel bir şey olduğunu, giyim, bazı giyim tarzlarının tabii ki sınırlar yok mu? Sınırlar var arkadaşlar. İşte onun sınırlarını, tesettürün şartlarını erkek içinde, kadın içinde fıkıh kitaplarımız anlatıyor. Daha altına inilmeyecek sınırlar var. Yani bir kere terziye gittim, kızın biri gelmiş, örtülü bir kız diyor ki bu kabanı diyor biraz daraltır mısın? Bu çok bol diyor. Terzi tutamıyor böyle, iğne takacak, tutamıyor şeyi kabanı kızın üzerinde. Yani. ...yapışmış. hani onu, O yapışanı da daraltacak. Anlatabiliyor muyum? Hani O olmaz mesela. O dış kıyafet olmaz. Ee, her neyse konumuz bu değil. Şimdi birazdan göreceksiniz işte bu esirleri ne yapacağız meselesinde. Bakın kaç tane görüş var. Biraz hızlıca geçeceğim bu bölümü. Çünkü tahmin ediyorum ki hiçbirinizin çok aklında da kalmayacak çok hani önünde acil bir gündemde değil. Ama ayetin baş tarafına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi okuyacağım kısımdan. Bismillahirrahmanirrahim. Fe idâ lakîtum küfredenlerle savaşta karşılaştığınız vakit. Şimdi bu savaşı kim açtı? Bu savaş nasıl bir savaş? Oraya girmiyoruz çünkü o hem Tevbe suresinde hem de bu sürenin ilk ayetlerinde kısaca temas edildi. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette de temas edildi. Yani hangi gerekçelerle Müslüman bir savaşa katılır bir Müslüman devlet? Onun gerekçeleri bellidir arkadaşlar. Bunun en meşhur ve meşru olanı bir saldırı durumunda kesinlikle kendinizi müdafaa edersiniz. Bir saldırı durumunda gelsinler ne olacak burası da yer yüzü. biraz da onlar otursunlar demeyiz arkadaşlar. Vatanımızı ülkemizi müdafaa ederiz. Çünkü Maliki Yevmik Din ayetinin tefsirine bakın Elmalı'da arkadaşlar Fatih'a tefsirinden kaç kırk ders mi ne yaptık biz orada var. E, mülk olmadan yani sizin bir toprağınız ve o toprağın üzerinde bir ekonominiz mülk ve nüfusunuz mülk ve mülk olmadan din olmaz arkadaşlar din yaşamaz din devam etmez Din yani dini korumak da vatanınızı korumakla alakalıdır nüfusunuzu korumakla alakalıdır insanınızı ve ekonominizi korumakla alakalıdır geçen gün ee, Tuğba Kor Hoca kısaca bir cümleyle temas etti son, dersinin son kısmında fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle Yani bu olay bize bu yaşadığımız hala da yaşıyoruz. Bu olay bize neyi gösterdi arkadaşlar? Düşündüğümüz kadar güçlü olmadığımızı. Düşündüğümüz daha güçlü olsaydık değil mi? Daha farklı olabilirdi her şey. Bütün İslam dünyası için söylüyorum. Dolayısıyla Arkadaşlar böyle gel benim gücümü elimden al, gel beni iflas ettir. Bakın dünyada öyle şeyler oluyor ki bir kişi bir ülkeyi iflas ettirebiliyor arkadaşlar. George Soros'un yaptıklarına bakın mesela. George Soros'un yaptıklarına bir bakın. Yani bir ülkeyi batırabiliyor çeşitli spekülasyonlarla. Dolayısıyla buna karşı da biz kendimizi müdafaa ederiz. Yani durup dururken niye savaş açıyorsun? Hayır durup dururken savaş açmıyorum. Sen beni yok etmeye çalışıyorsun. Ben de kendimi müdafaa ediyorum. Fakat bu yok etmenin şekilleri şu anda değişti. Eskiden ordular gelirdi, işgal ederdi. Şimdi öyle değil. Pek çok çeşitleri var bunların. Dolayısıyla bunları bilmek, gözlemlemek ve buna karşı tedbirleri almak siz ve benim değil işte, başta da söylediğim gibi, biz e, ümmetin liderlerinin görevi ve sorumluluğu. Küfredenlerle savaşta karşılaştığınız vakit, şimdi öyle veya böyle savaş var, karşımda kafirler var, ben savaşıyorum. Ne yapacağım? Hemen boyunlarını vurmaya bakın. Yani bir savaş sırasında da sizi merhamet engellemez. Savaştaki merhamet nedir arkadaşlar? Savaştaki merhamet saydım geçen gün size. İşkence etmemek, eziyet etmemek, size silah doğrultmayana yani askeri kimliği olmayan sivillere ateş etmemek, ihtiyarlara, kadınlara, çocuklara saldırmamak kiliselere kapanmış olanlara, ibadet hanelerine kapanmış olanlara saldırmamak, hayvanlara savaş gereği olmadıkça yani savaş onu zorunlu kılmadıkça, sırf öyle tahrip etmek için hayvanlara, ekimlere, ağaçlara saldırmamak. Yani seninle savaşanla savaşacaksın ama savaşırken de adam gibi savaşacaksın. Mesela benim kanaatim arkadaşlar İslam'ın ceza hukuku da böyledir. İslam'da cezalara bir bakın. Yani şartları çok ağırdır. Şartları ağır ne demek? Yani birisini hırsızlıktan dolayı mahkum etmeniz için çok şartlar var. Öyle girmiş bir yere ekmek çalmış, işte oradan bilmem ne çalmış. Bunlar hırsız, yani hırsızlık cezasını gerektirecek, o el kesme cezasını gerektirecek kadar kuvvetli suçlar değil çok şartları var. İşte bir kıtlık dönemi olmayacak. Çalan kişi mecbur kalmış olmayacak. Efendim saklanmış, gizlenmiş bir yerden çalacak. Açık bırakılmış bir malı almak, el kesmeyi gerektirmiyor. Çalınan mal nisap miktarında olacak. Bugün yani 80 gram altın veya işte o suça göre belirlenmiş bir nisapla olacak. Belli bir miktarın üstünde olacak. Vesaire vesaire. Ve kesinlikle ispat edilecek yani. Ya şahitler olacak ya suçüstü yakalanmış olacak ya Kendisi itiraf edecek şartları var. Şimdi bütün bu şartlar gerçekleştikten sonra arkadaşlar ceza öyle dostlar alışverişte görsün diye verilmez. İslam'da cezalar çok ciddidir. Ee, i̇şte bu Fransız düşünür var Michel Foucault. O böyle suç ve ceza konusu üzerinde ve cezalarla ilgili özellikle hapishanelerdeki durumlarla ilgili bir takım çalışmalar yapmış okumadım çalışmalarını. Onlardan yola çıkarak şöyle diyenler var Michel Foucault hem filozof diyor ki diyorlar ki cezalar insanları suçtan uzaklaştırmıyor. Yani ne kadar ağır ceza verirseniz verin dünya tarihinde hırsızlık da devam ediyor, fuhuş da devam ediyor. İşte uyuşturucu da, İran mesela iyi asıyor uyuşturucuyla yakalananları ama uyuşturucu trafiği devam ediyor diyorlar. Acizane kanaatim arkadaşlar... Gerçi Kur'an-ı Kerim'de kısas anlatılırken ve fil hayate ve lekum fil kisasi sizin için kısasta hayat vardır diyor Allah Teala hayat hakkının korunması içindir diyor. Ama benim yani onu da bir tarafa koyalım. Yani birisini ben kasten öldürdüğümde kesinlikle ben de öldürüleceğimi bilirsem biraz azalır yani bu öldürme suçu biraz azalır. Tamamen ortadan kalkmasa da bir de benim bir kanaatim var arkadaşlar cezalar mesela çocuk eğitiminde de cezalar illa o çocuk bir daha o suçu hiç işlemeyecek anlamında değil yaptığının suç olduğunu bilmek içindir cezalar yani bu davranış bu toplumda suçtur. Bu davranış Allah katında suçtur bunu bilmemiz içindir. Yoksa Allah Teala'nın amacı arkadaşlar bizi vazgeçirmek olsaydı zaten bizi mum gibi yapardı en baştan. Yani öyle değil mi? Zaten bizi suç işlemeyecek şekilde... E, yaratırdı Neyse bu konuya daha fazla girmeyelim yeri değil e, savaşta da öyle mesela zina suçunun cezası ile ilgili Nur suresi'nin girişinde diyor ki Allah Teala bu cezayı verirken sakın merhamete kapılmayın diyor velate okukunhim fi Dinillah. Allah'ın dinini uygulama konusunda sizi bir yumuşaklık almasın diyor yumuşaklığa kapılmayın diyor yani cezalı ise o ceza uygulanacak. Ama cezalar öyle katlar yok etmeye yönelik de değildir yani idamlar hariç. Tekrar ediyorum konumuzu olmadığı için detaylara girmiyorum. Bu yani savaşa mı girdiniz? Kesin karşı tarafı bir daha belini doğrultamayacak hale getireceksiniz. Göreceğiz. Hatta ida esfan yani onların boyunlarının köküne vurun da vurun, öldürün onları ta ki ishan etmeye kadar. İshan etme ne demek? Ordularının yarasını derinleştirdiğiniz, iyice ezip alt ettiğiniz zaman. Yani bir daha belini doğrultamayacak hale getireceksin savaşıyorsan. Anlatabildim mi? Öyle dostlar alışverişte görsün diye de savaş olmaz. Bir daha belini doğrultamayacak hale getireceksin. Sonra geride kalanlar oldu tabii yani bir toplu bir şey değil bu. ve vefa'a kalanlarını da sağlam bağlayıp esir edin. Evet burası esaretle ilgili ama acizane kanaatim sadece esaret değil. Sana savaş açan, senin varlığını tehdit eden, senin malında, mülkünde, evinde, barkında, yurdunda gözü olan bu insanları sonradan da çok sıkı bağlarla bağlayın. Ekonomik olarak, askeri olarak yani her an bir daha sana e, senin hakkında böyle bir şey düşünemez diyor. Ama buradaki zahiri mana esirlerle ilgili. Kalanlarını yani öldürdüğünüzü öldürün. Savaş bitti. Kalanlarını da sağ, sıkı bağlayıp sağlam bağlayıp esir alın. imma mennem ba'du ve imma fidâ'ın. İşte burada Cenab-ı Hak arkadaşlar iki seçenek sunuyor. Bu esirler ne olacak? Bütün tartışma buradan sonra başlıyor. Sonra da yani esirler aldınız. Sonra da artık Yemen ya fidye, men azat etmek, esirleri karşılıksız serbest bırakmak ya karşılıklı da olabilir birazdan onu da tartışacağız ya da fidye alacaksınız İşte bu fidye de karşılık muhayyersiniz ya lütfeder salıverirsiniz yahut can pahası bir fidyeyi necat bir kurtuluş bedeli tayin edersiniz o bedeli ödeyenleri serbest bırakırsınız. Şimdi buna yani iki seçenek arasında muhayyer bırakmaya terdit deniyormuş Osmanlıca'da. Terditte asıl olan infisalı hakiki olacağı için yani bir kimseye iki seçenek sunuyorsak bu iki seçenek kesinlikle birbirinden farklı seçenekler olması gerekiyor. Yani ya şu ya bu dediğimizde birbirine benzer şeyler olmaması gerekiyor birbirinden farklı seçenekler olması gerekiyor. O zaman bu terdidin zahiri esir alındıktan sonra ya azat etme veya fidye karşılığı serbest bırakmadan başka bir şey yapılamayacağını gösterir. Çünkü Cenab-ı Hak ne dedi? Esir mi aldınız? Ya men ya fidye. Ya serbest bırakıyorsun karşılıksız veya da karşılıkla bir karşılık alarak serbest bırakıyoruz. O halde tutulan esiri katletmek veya istirkak eylemek yani köleleştirmek nasıl olur nasıl caiz olur Bundan dolayı Hasan-ı Basri Hazretleri gibi bazıları esir tutulduktan sonra katledilamayacağına kail olmuşlardır. Yani esirleri idam edemez. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? Esir mi aldın? Ya karşılıksız serbest bırakacaksın ya fidye ile serbest bırakacaksın. Rivayet olunuyor ki Haccac'a böyle bir takım esirler getirilmişti. Haccac onlardan birini katil için İbni Ömer radıyallahu anhüma hazretlerine gönderdi. Hazret Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer. İbni Ömer hazretleri dedi ki biz bununla emrolunmadık dedi ve bu ayeti okudu. Lakin ekseriyetle ulema demişlerdir ki, şimdi buraya bakın arkadaşlar, İmam muhayyerdir. İmam yani yönetici o günkü İslam toplumunun yöneticisi o savaşı yöneten kişi muhayyerdir muhayyerdir dedi ve altı tane e, muhayyer olma yönü sayacak bize şimdi bunlardan birinde muhayyerdir diyecek bir Müslüman olmadıkları takdirde dilerse katleder yani idam eder esir esirleri çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe bin Ebu Muayt'ı ve Tuayme bin Ali'yi ve Nadır bin Haris'i bu şekilde katletti. Şeyden sonra, Mekke'nin fethinden sonra. Mamı, şunlar şunlar hariç, herkesi serbest bırakın dedi ya, onları da öldürülmesini emretti. Mamı imamın emri olmaksızın, Gazilerden birinin esiri kendiliğinden katledi vermesi caiz olmaz. Yani burada bütün mesele ne arkadaşlar yönetimin karar vermesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu sadece bu konuda değil suç ve ceza ile ilgili bütün konularda böyledir. Yani bizler toplanıp birinin aramızdan biri diyecektim o olmasın birinin bir suçu işlediğine karar veremeyiz. Böyle yapıyorlar ya, aile meclisi toplanıyor, bu diyor, zina etti diyor. Ondan sonra o suçu işleyen kişinin cezalandırılmasına karar veremeyiz ve o cezayı da biz uygulayamayız. Bir kimse, bir, öncelikle şu, şu sıraya dikkat edin, bir davranış suç mudur, değil midir? Cezayı hak eden bir suç mudur, değil midir? Buna kişiler karar veremez arkadaşlar. Buna mahkemeler, yönetimler, müçtehitler, yöneticiler karar verir. Neyin suç olup olmadığı. Mesela ailesinden izinsiz arkadaşıyla sinemaya gitti diye, hadi erkek arkadaşı olsun olsun yani, hani meşrudur demiyorum da, bir şey yok demiyorum ama öldürülecek bir suç mudur bu yani? Bunun için öldürülenler var o kızların içinde biliyor musunuz arkadaşlar? Bir davranışın suç olup olmadığına fertler karar veremez. Diyelim ki bir davranış kesinlikle suç. Kur'an bunu söylüyor, sünnet söylüyor. Mesela zina. Bu kişinin o suçu işleyip işlemediğine fertler karar veremez. Muhakeme edilmesi gerekir. Diyelim ki karar vermeye gerek yok. Ben gözümle gördüm. Odanın kapısını açtım ve yakaladım yani. Cezayı fertler veremez. Cezayı devlet verir. Yoksa arkadaşlar... Kafamıza göre suç, kafamıza göre ceza yapacak olursak toplumda sadece ve sadece anarşi çıkar, kaos çıkar. Birbirini ortadan kaldırmak isteyen herkes bir bahaneyle efendim, onu ortadan kaldırır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme münafıkları cezalandırmasını söyleyince Hazreti, Hazreti Ömer Efendimiz ne dedi ona? Ben Müslümanım diyen bir kişiyi ben cezalandırmam dedi, öldürmem. Muhammed adamlarını öldürüyor mu desinler dedi. Eğer Peygamberimiz münafıkları cezalandırsaydı arkadaşlar ondan sonra gelenler işlerine gelmeyen bütün siyasi rakiplerini bu mü münafık deyip cezalandırabilirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu ceza konusu özellikle... Kesin ve kesin olarak buna emin olun hukuki cezalardan bahsediyorum. Pedagojik anlamdaki cezalardan değil, e, kesinlikle hukukun e, eline bırakılmıştır. Bazıları diyorlar ki, e, İslam hukuku yok ama bulunduğumuz ülkede ne olacak? Senin birinci vazifen İslam hukukunu ihdas etmektir yani ona onu kafana göre uygulamak değildir. <gülüyor> Esirin şerrinden korkmak gibi bir sebebi mülciyi olmaksızın katletmiş bulunursa bir Müslüman elindeki esiri savaş esiri almış. Mesela esir ona saldırmışsa kendini korum korumak için o sırada onu öldürmüşse o nefsi müdafaya girer. Böyle değil de kendiliğinden yani karar verip katletmişse imam ona tazir cezası uygulardı. Yani yönetici bu esiri katledeni yargılar. İkinci şık. İmam dilerse istirka eyler diyenler var. Yani köleleştirir bunları. Çünkü bunda hem şerlerinin defili hem de İslam'ın menfati vardır. Ama bugün kölelik yok biliyorsunuz arkadaşlar çok şükür ki. Üçüncüsü dilerse hürriyetleri mahfuz olmak üzere Müslümanlara ehli zimmet olarak bırakır. Ne demek ehli zimmet arkadaşlar? Müslüman olmamış ama Müslümanlarla anlaşma yapmış, onlara vergi ödemek yani İslam devletinin içinde yaşıyor, İslam devletine vergi ödemek kaydıyla İslam devletinin bütün koruma işte bütün güvenlik, ticaret vesaire bütün haklarından yararlanıyor. Bu şekilde anlaşma yaparak onları serbest bırakır dilerse, Nitekim Hazreti Ömer Irak'ın Sevat ahalisini öyle bırakmıştı. Ancak Arap müşriklerinin zimmetleri de kabul edilmez, istirkakları da caiz olmaz. Çünkü o Hicaz bölgesinde hiçbir müşrik kalmasını Rabbimiz istemiyor. Tevbe suresinde detaylarına bakabilirsiniz. Bunlar ne zimmet ehli olurlar, müşrikler arkadaşlar ne de köleleştirilirler. mürtetler gibi ya katil ya İslam. ...ya da çıkıp gidecek yani. Orayı terk edecek. Dördüncüsü müfadat... Yani esirleri esirlerle mübadele bunu yapabilir yönetici yani takas deniyor ya bugün esir takası yapabilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den bir rivayette tecviz edilmemiş ise de İmam-ı Azam bir görüşünde bunu caiz görmemiş ise de Siyer-i Kebir'in rivayeti olan yani İmam-ı Azam'ın bir eserinde geçen azhar rivayette caizdir. ...en öne çıkan görüşüne göre bu caizdir. Ebu Yusuf, Muhammed, Şafii, Maliki, Ahmet kavilleri de bu. Yani diğer mezheplerde bu görüştedir. Esir takası caizdir. Resulullah'ın iki Müslim'i iki müşrik fidasıyla kurtardığı rivayet olur. İki müşriti serbest bırakıp iki Müslüman'ı kurtardığı rivayeti, e, rivayeti var. Şimdi bakın görüyor musunuz arkadaşlar sadece bir ayeti ele alarak nasıl hüküm verilemezsin? O konudaki diğer ayetlere bakılması lazım. O konudaki peygamber tatbikatına bakılması lazım. Bütün görüşlere, bakıl rivayetlere bakıldıktan sonra o günkü Müslüman toplumunun menfaati maslahatı neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek lazım. Hatta bir kadın ile bir hayli Müslüman esirlerini kurtardığı dahi rivayet olunmuştur peygamberimizin. Beşincisi, müfadat bilmal yani esir takası şeklinde değil de mal karşılığı serbest bırakmak, Hanefi'ye göre, Hanefi'ye mezhebince meşhur olan tecviz edilmemiş. Çünkü bunda düşmana parayla asker kazandırmak vardır. Yani düşmandan para alıyorsun, onun esirlerini geri veriyorsun, böylece düşmanın gücünü takviye ediyorsun, senin, senin eline bir tek para geçiyor yani. Ve Bedir'de bu suretle alınan fidyelerden dolayı, Biliyorsunuz geçen gün bunu size söyledim. Enfal suresinde peygamber efendimiz azarlanıyor arkadaşlar. Enfal 67. ayette. Yeryüzünde kesin bir zafere ulaşmadıkça hiçbir peygambere esir alması ve bunu böyle mal karşılığı serbest bırakması caiz olmaz diye. Fakat... Ayet, diyeceksiniz ki peki böyle ayet varsa peygamberimiz nasıl yaptı bunu? Ayet inmedi arkadaşlar. Esir aldılar fakat esirleri ne yapacaklarına dair bir ayet yok. Eğer bir konuda, bir meselede, burası da çok önemli usulle ilgili küçük bir bilgi size. Bir meselede arkadaşlar kıyas yapabileceğiniz şergi bir delil yoksa, tabii siz biz için değil bu arkadaşlar, müçtehitler için. Yani... Öyle yeni bir mesele ki ne Kur'an'da geçiyor ne hadislerde böyle bir benzeri var. Ne yaparsınız arkadaşlar? Kıyasla yapamıyorsunuz, içtihat yaparsınız. Yani ümmetin menfaatini düşünerek içtihat yaparsınız. Siz ve biz değil aman aman bir yerde dedim ki biz müçtehit değiliz biz avamız dedim. Birisi mesaj yazmış. Hocam avam, kendiniz için avam diyorsanız diyebilirsiniz. Bize niye avam diyorsunuz diyor. Arkadaşlar bu, bu İslam hukuku açısından avam yani. Yoksa yani sosyolojik anlamdaki avamı kastetmiyorum. O kaldı ki ben alınmam ben sosyolojik anlamda da avamım arkadaşlar. Her anlamda avamım yani. Şimdi e, müçtehitler... İçtihat yapar arkadaşlar hata ederse mesela peygamber efendimiz ve sahabesi şura'yı topladı peygamberimiz herkesin görüşünü sordu. Hazreti Ömer ne dedi ya Resulallah Bedir'de alınan esirler bunlar Bedir savaşını bilmeden Hazreti Ömer'in bu cevabı size çok sert gelebilir. ...Bedir Savaşı'nı bir bilmeniz lazım, niçin çıktığını bilmeniz lazım. Arkadaşlar bu müşrikler öyle adamlardı ki peygamberimize ve Müslümanlara Mekke'de rahat vermedikleri gibi... ...Medine'ye gittiler bıraktılar, Mekke'de bütün mallarını bıraktılar, o malların hepsine kondular. Akrabaları evlere, dükkanlara, paralara, her şeye kondular. Hatta bazılarını yolda yakaladılar, gizlediği paralarını, üstünde taşıdığı paralarını alarak onu serbest bıraktılar... Bu şekilde yani onları kovdular. Sonra Medine'ye gittiler, orada yerleştiler, orada çoğalmaya başladılar. Ha, Bunlar bize yine tehlike olacak. Oraya savaş açtılar. Bedir Savaşı bu demek arkadaşlar. Oraya savaş açtılar. Bu savaşın sonunda Peygamberimiz esirler aldı. Hazreti Ömer dedi ki istişare sırasında ya Resulallah bunlar İslam'ın azılı düşmanları. Eğer bunlar bizi ellerine geçirselerdi, bütün Medine'yi talan edeceklerdi, hepimizi mahvedeceklerdi, İslam'ı yeryüzünden kaldıracaklardı. Peygamberimizin bir duası var ya, Ya Rabbi şu bir avuç Müslüman helak olursa yeryüzüne sana ibadet edecek kimse kalmayacak diye işte o Bedir savaşında yaptığı bir duadır. Bunları öldürmezsek eğer bunlar geri dönünce aynı şekilde düşmanlıklarına devam edecekler, hepsini kılıçtan geçirelim dedi Hazreti Ömer. Peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir ve diğerleri. Çünkü hepsi akrabaları aynı zamanda. Bunların hepsi akrabaları. Kiminin oğlu, kiminin kardeşi. Mesela Musab bin Umer'in kardeşini Med Medine'li bir genç esir almış. Musab kardeşini onda görünce diyor ki aman diyor bu esiri sıkı tut. Tabi Medine'li tanımıyor onların kardeş olduğunu. Diyor ki bunu sıkı tut diyor. Annesi ona çok düşkündür. Sana çok iyi bir para öder diyor. Kendi kardeşi. Kendi kardeşi için. Şimdi e, serbest bıraktılar, içtihad ettiler ve yanıldılar. E, yanıldıklarını ne zaman anlıyoruz? Ayet sonrayında. Yani Cenab-ı Hak adeta şöyle yapıyor arkadaşlar. Bakalım ne yapacaksınız? Ama bu aynı zamanda bize sonradan gelen Müslümanlara çok büyük kapılar açıyor arkadaşlar. Neyi gösteriyor bize? İçtihadında yanılabilirsin, günah yok. <gülüyor> Hatta denmiştir ki bir müçte mesela bir doktor da içtihat yapıyor arkadaşlar açtı ameliyatta içtihat yapmak zorunda. Yarayı dışarıdan görmek başka açıp görmek başka değil mi hastalığı? Açtı baktı saniyeler içinde karar vermesi lazım. Şöyle mi yapayım böyle mi yapayım? Saniyeler içinde. Verdi kararı niçin? peki bu kararı verirken motivasyonu ne? Yani amacı ne? Hastayı iyileştirmek tedavi etmek değil mi? Yani Şuna bir gıcıklık yapayım filan De değil yani sonuç almak istiyor fakat yanlış karar vermiş arkadaşlar bir hakim yanlış karar vermiş yanlış yere 30 yıl hapis yatan insanlar var ben onları da izlemeyi çok severim sonradan tekrar bu özellikle DNA testinden sonra pek çok tecavüz suçlusunun hapiste yatan aslında onun tarafından tecavüz edilmediği ortaya çıktı 18 yıl yatmış mesela izlediğim öyle biri. Şimdi ne olacak o hakim eğer kasten yanlış yapmamışsa arkadaşlar yanılırsa müçtehit bir sevap var isabet ederse iki sevap var. İsabet ederse iki sevap var yanılırsa çünkü eğer müçtehit yanılırsa ve vebali onun boynuna dersek hiç kimse ne doktorluk yapar arkadaşlar ne hakimlik yapar ne fetva verir. Yani niye öyle bir sorumluluğu üzerine alsın anlatabildim mi? İşte e, Bedir'de Peygamber Efendimiz böyle yaptı, e, para karşılığında serbest bıraktı, sonra Cenab-ı Hak onu azarladı ama sonra da yiyin o parayı, helal size dedi. Çünkü e, şey, hani kasti bir ihmal, Allah'ın bir emrine sırt çevirme değil, içtihad ettiler, böyle hükmettiler. Ma mafis kebirde Müslümanlarda hacet olunca beis yoktur der. Yani eğer Müslümanların bu paraya ihtiyacı varsa esirlerin para karşılığı takas edilmesinde beis yoktur. Dürerde de fida bil mal harp bitmeden caiz olursa da harp tamam olduktan sonra caiz olmaz diye mezkurdur. Böyle geçer. Yani harp esnasında para karşılığı serbest bırakabilirsin ama harp tamam olduktan sonra bu caiz olmaz diyorlar. Meşhurun mahmili de budur. Yani meşhur olan yorum da. Budur diyor elmanlı. Bu mana hatta yada'l harbu evzara'ha kaydından ayette gelecek. Müstefat olsa gerektir. Buradan çıkarılsa gerektir. Altıncısı arkadaşlar bu birkaç sayfa sürüyor altıncı maddeyi açıklamak. Şöyle bir giriş yapalım ama devamını yarın şey, cumartesi yapacağız inşallah. Men yani hiçbir şey almaksızın meccanet. Karşılıksız dar harbe harbe verdik manasına men, Ebu Hanife, Malik, Ahmet bin Hanbel mezheplerinde tecviz edilmemiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ayette isterseniz böyle yapın diye men geçtiği halde bu mezhepler hayır demişler bu caiz olmaz. Fakat İmam Şafii buna da cevaz vermiştir. Çünkü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirlerinden bir takımına men etmişti. Yani karşılıksız serbest bırakmıştı. Onlardan biri de kimdi arkadaşlar? Kızı Zeynep'in kocası Ebul Astı. Ee, Peygamber Efendimiz'in e, kızı Zeynep kocasını kurtarmak için annesinin düğününde kendisine taktığı gerdanlığı göndermiş. Peygamber Efendimiz o gerdanlığı görünce çok mahzun oluyor. Hazreti Hatice'nin gerdanlığı çünkü. Ve Sahabeden rica ediyor, karşılıksız bırakıyorlar. Yalnız ne şartlı arkadaşlar? Zeynep'i Medine'ye göndermesi şartıyla. Resulullah'ın bunu salı verirken Zeynep'i tahliye etmesine söz aldığını da rivayet ederler. Kezalik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli yemamenin seyyidi Sümame bin Esal İbn Nuam'ı Hanefi'ye de men etmişti. Yani onu da öyle karşılıksız serbest bırakmıştı. Sonra o güzel bir Müslüman oldu. Bir de Buhari'de sabit olduğu üzere şöyle buyurmuştu. Mut'im bin Adi sağ olsa da şu kokanlar yani Bedir esirleri hakkında bana söyleseydi ben onları behme hal bırakıverirdim diyor peygamberimiz. Neden böyle söylüyor Mut'im bin Adi için? Mut'im bin Adi bir müşrik arkadaşlar. Peygamberimiz diyor ki Mut'im bin Adi sağ olsa da benden şu esirleri isteseydi hiçbir şey almadan bu esirleri serbest bırakırdı. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Taif dönüşünde Mekke'ye giremedi. Arkadaşlar amcası Ebu Leheb de, vefat ettiği için hamisi yok. Ebu, Ebu, Leheb Ebu Talib vefat etti. Ebu Leheb de bir müddet onu himayesine aldı şanına leke sürmemek için. Fakat sonra o da gaza gelip himayesini kaldırdı. Peygamber Efendimizin hayati tehlikesi var. Mekke'ye giremiyor. Bir de Taif'ten de kovulduğunu duymuşlar. Yani tamamen sahipsiz. Zeyd bin Harise ile beraber geldi. Mekke'nin dışında konakladı. Zeyd bin Harise'yi Mekke'ye birkaç kişiye gönderdi. Falana git sor bakalım beni himayesine alır mı? Geldi almıyor ya Resulallah. Öbürüne sor çünkü birini himayene almak demek onu korumak için gerekirse savaşmak demek. En son Mut'in bin Adi bir müşrik arkadaşlar. On tane oğlu var. Müt'im bin Adi'yi kabul etti, bütün oğullarını silahlandırdı, geldi, peygamber efendimizi o bulunduğu yerden aldı, harem-i şerife götürdü, o tavaf edene kadar bekledi ve müşriklere dedi ki, Muhammed benim himayemdedir, ona elini uzatan karşısında beni ve oğullarımı bulur dedi. Peygamberimiz hayatı boyunca bunu hiç unutmadı arkadaşlar. Vefa onun ahlakının çok önemli bir e, niteliğidir. Bundan başka işte İmam-ı Şafi'den de böyle rivayetler var. Şimdi bu konuyla ilgili ihtilafları kaldığımız yerden inşallah yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz.